Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'a göre dengeli beslenme. Hayatın olduğu yerde rızık da oluyor. Bunlar bir ayrılmaz parçaları. Daha ana karnındayken hayat verildiği anda rızık da başlıyor. Bu rızık yazılmış yazılmış rızık rızkı da bir de yeme içmenin de tabi İslam'a göre kuralları var eğer bizler yemek içmede İslam İnşallah inşallah o zaman bu rızıktan bedenimiz yaralanır Allah tarafı buyuruyor bizlere araf Ayet 31'de Seni بالله meray ve kulu veşrebu velatüs rifu. Önce bu zikrimi uygulamamız gerekiyor. Mevla buyuruyor ve kulu yiyin. İyi Mevla buyuruyor. <gülüyor> veşrebu için. Buradaki kulu veşrebu emirdir bu. Allah emrediyor burada. Demek yemek, içmek, su içme nedir? Farz oluyor. Ne zaman farz oluyor? Bir insan ölmeyecek kadar yemesi, içmesi o kimseye farzdır. Eğer bir insan yeme içmeyi terk ederek kasten ölürse bu intihar oluyor. İslam'da bunun için açlık yok İslam'da. Aşı görevistan yok mu yani bir insan bir mesyeden dolayı eğer aşçı görevi yapar da ölürse haram işmiş oluyor bu da intihar olmuş oluyor. Bir Müslümanın namazını ayate koyacak kadar yemesi de sünnettir yani bir insan az yiyin de diye eğer çok düşerse artık ayak durmaya gücü kalmazsa bu da mekruh olur doyamak mübahtır mübahtır demek ne günahı var ne sahabı var doyanılmazsa yemek bu da haram oluyor neden Mevla buyuruyor ve la israfta etmeyin Allah buyuruyor yemede içmede israfta etmeyin innehu Allah Allah Mevlamız müsrifleri sevmiyor sevmez demek ki bir insan eğer israf ediyorsa yemede içmede başlı konularda israf ediyorsa yani mal benim malım ben kanımda israf ediyorsa Allah kulu sevmiyor Sahabenin biri abdest alırken oradan peygamber geçti. Bu sahabe Kâh Hazretleri abdest alırken biraz suyu fazla harcıyormuş suyu. Peygamber sordu adı Saad, ya Saad ne bu israf ne bu israf peygamber sordu. Sahabe dedi ki ya Resulallah abdesi israf olur mu? Yani görmek için. Abdüs ibadettir. İsraf olur mu? Deghan buyurdu. Akar suyun kenarında abdüs alsan bile yine israf olur buyurdu bakınız. Akar suyun kenarında abdüs alsan suda yine aşırı konulmasa suyu yine israf oluyor. Demek ki israftan kaçırmamız gerekiyor. İsraf haramdır. Allah onları sevmiyor diye hocam. Bunun için evimize de el yüz yıkanırken olsun ne de olsa olsun demek ki musluğu fazla açmamız gerekir konuda. Şimdi önce inşallah şu konuya bakacağız. Yeme içmede de israftan önce kaçırmak meselesi. İsraftan kaçınma. Sonra yeme içme içme islamak uygun olmasına bakacağız. Şimdi bir malzeme bazı ustalar sanatkarlar malzemeyi israf ederler. Boşuna harcarlar. İstaf oluyor. Bazı ustalar sanatkarlar da israf etmez ama malzemeyi bilinçli kullanılmaz. Mesela bir insan çok ümmetli kumaş aldı. Terziye verdi. Ama terzi yarım terzi bunu ölçtü müştü ama uyduramadı. Ne oldu bu? Bilinişlik kullanamadığı için bu da israf ediliyor. Şimdi önce israfa bakalım inşallah. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Önce burada ekmekten başlıyorum. Türkiye'mizde, Türk'ten biliyorsunuz temel gıdası ekmektir. Buyuruyor Allah Aleyhisselam Hazretleri. Ekremü'l-hubze, ekme ikram ediniz, yani ekreme, ekmeğe saygı gösteriniz. Ekmeğe, demek ki bu dakikan saygı, ekmeğe. ekmeğe. Fe innehü, çünkü ekmek, min berekatü semai bel ardi. Çünkü ekmek, yerin göğünün bereketinden yadılmıştır. Demek ki, önümüze gelen ekmek, Yerin göğün bereketiyle oluyor, yerin bereketiyle. Nedir bereket? Ekmeğin ham maddeleri, ham maddeleri. Ya bunlar tabi topraktaki elementler, toprak maddeleri, koyu gazlar, şunlar bunlar. Yer-gök birleşmese, yeryüzünde bir tebouden bitmez. Gökten yağmur yağmasa. Gökten azot gazı gelmese, gazlar gelmese, şifre çakmasa, güneş ısısına pişmese bunlar epek olmaz. Yani bir ekmek için güneş de lazım, yağmur lazım, yağmur bulut lazım. Bu için denizlerin ısırılması, buğarlaşması gerekiyor. Bulutların sevk edilmesi gerekiyor. E Şimşen çakması gerekiyor ki azot gazının parçalanması için... O halde, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ekmeğe saygı gösteriniz. Yani ekmeği küçümsemeyiniz, ekmeği hor görmeyiniz, ekme. Men ekele, şimdi burada bir örnek veriyor bizlere. Men ekele, kim ki yerse, maiz kutlu, mine süfreti. Bir insan yemek yerken, sofradan aşağı bir şey düşse, bir şey düşse, bunu yese, alsa yese, o kimse günahları affı mahvet olmuyor bakınız. Demek ki bir lokma bile olsa onu israf etmemeye gerekiyor. Onu alıp yerse bu ne oluyor? Günahların affına sebep oluyor. hadış i Şerif Tirmizi'de Yine Bülvara Samad-ı ilgili İza Sakat'a Lokmatı ehadiküm. Sizden birinizin lokması elinden düşse tam lokmayı aldı. İcamına kaşığı aldı. Çatağa batırım neyse. Lokmatı düştü. Bazen kişinin elinde olmadan düşürülür. Ne düşürülür bu? Şeytan kişine ne böyle. Eline vurur, onu düşürür, düşürür. Neden? Size cevap görece burada. Felia <gülüyor> kudha, bakın, bu da lisans Sen birinizin lokması eline düşü zamanlar felia <gülüyor> kudha onu alsın, alsın. Düşti ya derim. anha el eda o lokmaya ulaşan bir toz topu, veren bir şey varsa onu gidersin. Ve külaha onu yesin buyuruyor. Demek ki düşen lokmayı alıp da kenara koymak da değil ama bakınız. Burada ne var? Hem burada onuru kırmak var, kibri kırmak var. Bir de düşünmemiz gerekiyor ki bizim de temel maddemiz yahut temel madde nedir? Epekte aynı, aynı mademindir. Yani ekmek o bu neden yaratılırsa bizde aynı yaratıldık biz bizde. Yani anabamız bir aslında. Alamız toprak, babamız gökyüzü derler. Vela yedi hali şeytani onu şeytana bırakmasın buraya alis maddeleri. Üçünü alsın üflesin, eli temizlesin onu yesin, yesin onu, onu şeytana bırakmasın. Demek alıp kenara konsa, onu şeytan yiyecek. Peki şeytan ekmek, lokmayı yer acaba oldu gibi? Baksak, izlesek lokma durur. Ama cin de onu yer, şeytan bunu yer. Nasıl yer? İçindeki özünü yer Şeytanda, cinler. Onların vücutları, yapıları gazın olduğu için çok şeffaf yapıları. Onlara katı şey yiyemezler böyle. O lokmadaki işte mineralleri, vitaminleri, proteinleri onun özünü alırlar. onu böylece. Ne olur yerlerse şeytanımız kuvvetlenir. kuvvet şey böylece. Ve emrenah Yine terhamuzu emret, emretti, En üstü kas ate. Bir de tabağa da bize sığırmamızı da peygamberimiz de emretti. Yediğimiz yemek tabağında gücceğiz sığırmamızı, onda pişirmemizi. Şey bakmamızı. E bu günümüzde bir hastalık mı Bakınız Hadis-i Şerifte buyuruyor aleysselamazzetleri bir kimsenin elindeki lokması yere bile düşse, bir lokmacık, onu bırakmayın efendim. Onu alın. Tabi günümüzde mesela, bir sorun bir şey temizse, zaten yere böyle. Yani icabında bir insan kırdan burada yese, toprağa ve düşse bakınız, bunun alınması gerekiyor, üfleyip yemesi gerekiyor bu böyle şey. E bakıyoruz ki, yarım basın ekmekleri böyle. Yani hatta yaramdan büyük ekmekler Allah korusun şebbiden atılmış durumda. Bu iyi o değil. Allah korusun. Bir de yemek tabaklarını güzel temizlemek. Buna sünnet dene böyle, sünnetleme. Peygamberimizin yaptığını uygulamak için ona sünnetleme böyle şey. Işte. Yemek tabaklarını güzelce sıyırmak. Yani en sonunda kaşık almasa bile ebiye yok -e mehpekle, ona sığırma gerekiyorlar böyle. Yine günümüzde mesela çay şey işiyor kişi aşağı yukarı iki parmak yani dörtte biri kalıyor bardanda. E, Kahveci bir çay daha getirir misin diyor. E sen bu içsene bu ne içmiyorsun bunu? O mahmut. Yani ne gerekiyor burada? Bunların sünnetlenmesi gerekiyor böyle. İşilmesi gerekiyor. Demek ki yemek türü ise, çorba türü ne ise buna bir tane sırılması gerekiyor. Neden hikmetinler acaba? Tabi bir Allah'ın Resulü Peygamber peygamberler söylüyor. söylüyor. Ee, peygamberlere çok sırılar açılır peygamberlere. Açılır sırlar. Ekmen yaradılışı, Yemen yaradılışı açır bunlara sırlar. Ve buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri اِنْ لَكُمْ fitamen el bereketü sizler yemeğindeki yer, neresinde bereket olduğunu bilen vessiniz buyuruyor bakınız Tabaktaki yemekte ya da yenilen meyvede genel meyvede bereketin neresinde olduğunu bilen vessiniz buyuruyor bereketi. bereket diye bereket olanında o yerde kaşımayı buyuruyor Ali Semadî Nedir bereket? Bereket nedir? İnsana yararlı olanlar bunda. Bir elma olsun, bir tek üzüm tanesi olsun, ya da bir tas çorba olsun, bir tabak yemek olsun. Bunun içinde çok şişitli gıdalar vardır. Hangisi de daha yararlı, bunu bilemiyor bizler böylece. Yemek pişerken ne oluyor bakın bu teremler? Fosfor, kalsiyum, klor, potasyum gibi badesen tuzlar bunların yemen suyuna geçiyor bunlar. Yemek pişerken şimdi. Yemek pişerken demek ki fosfor, kalsiyum, sodyum, klor gibi badesen tuzlar bunların yemen suyuna geçiyor bunlar. Ve daha başka şunda bu maddelerde yemek pişerken, et pişerken bunlar ne yapıyorlar? yemen suyuna geçiyor bunlar. Şimdi çok kişiler ne yapıyorlar? Genelde yemen suyu bırakıyorlar. Ama oraya gitti böylece şimdi. Gitti böylece. Bereket oraya gitti böylece. Bakınız, orta çağda insanın uyuduğu bir çağ orta çağda ki Arapistan yaşayan bir Peygamber Ali'se Hazretleri bunu bize haber yapıyor. Haber yapıyor. Ne buyuruyor? Oğlum insana buna akıllı ericiye dille konuşuyor. Çünkü o andaki muhatabı sahabeler, o çal insanları. Onlara böyle buyuruyor: Yemek yediğiniz zaman sakın az bir şeyi birinin dibinde bırakmayınız. Suyunu olsun, ne olsa olsun, bize bunu sihiriniz. Neden sorular peygamberimize? Öyle buyuruyor. Çünkü bereket vardır bunda. Onun sizi bilemişlerdi olup buyuruyor mu? Bu madensin tuzlar insana yararlı mı bunlar acaba? İskeletimizin temel yapısı onlar işte. İskeletimizin temel yapısı yani kemiklerimizin sağlamlığı diş dişliği bu arada bir tabi dişle kemiğe daha dişlerim derler. Yani dişlerin çürümemesi, uzun ömürlü olması, sağ olması da bu madensel tuzlara bağlı bunlar. Ayrıca solun sim yöneten de yine bu tuzadır bunlar. Oksijen taşıyan da bedenimize. Demek ki yemek yerken lokanta bile oluyor. Bir tabak yemen kalıyor. İçinde birkaç şey kalmış daha pilav verir misin diyor. Şu başka bir şey işte bunu. Bunu ye bitirin bari. Böylece. Demek ki gerek yemek olsun, gerekse meyve olsun. Ne gerekiyor? Allah'ın yarattığı gibi yemek gerekiyor. demek. halde beslenme dengesi bozuluyor. Beden tam gıda alamıyor. Böylece. Et bir şey yok. Eti seviyor, bu suyunu sevmiyor. Ama etin özelliği suya geçtirmeye, ona geçti böylece. Bir sebze bile sebzenin bir ne yapıyor? Özelliği suya geçiyor. Suyu kahcenle oluyor. Beslenme dengesi bozuluyor bak işte. Bozuluyor. Bunun için ne gerekiyor? Peygamberimizin gösterdiği yoluna gitmemiz gerekiyor demek ki. Meyve olsun, meyvenin tamamını. Elma mı? Ayva mı? Kabuğunda beraber yemek gerekiyor. Üzüm mü? Çekiline bir haber gerekiyor. Ancak o zaman beslenme denil olmuş oluyor. Bir de aşıkmadan yememek lazım yemeği. had şerif Darakutlu ve Ebu Luayn buyuruyor. Rivat ediyor. Aslı küllü da'in elberedetü. Aslı küllü da'in. Her hastalığın aslı kökeni, bakınız, her hastalığın, her hastalığın, yani kanserli olsun, ne olsun, her hastalığın nedir kökeni? Elberedetü, acıkmadan tokana yemek. Adıcı böyle buyursun Acıkmadan, henüz daha tok, acıkmadı. Ama baktı ki bir yere gitti, evine geldi. E, sevdiği bir şey de var. karşılar dayanamıyor bu sefer, bunu da yiyor. Nedir bu? Her hastalığın kökeni, oh, işte, acıkmadan tokunu yemek. Neden acaba tabi? Bir de buna tabii tübü bakalım inşallah. Şimdi bir insan normal yedi. Tabi bu sindirim sistemi başladı mide de. Sindirim başladı. Ezildi, lezildi. Tabi bozuldu bunlar. Isıdan burada. bu arada. Hani sindirme çalışılıyor. Bir kimse henüz daha sindirim süreci tamamlanmadan önce bir şey yerse. Genelde bir hat var bize de atıştırma hemen böyle. O vır zıvır atıştırma. Ne oluyor bak muhteremler? Hatta bir insan bir lokma bile alsa, az bir şey alsa bile, ki mideye sindin devam ederken olursa ne oluyor? Sonra alınan o gıdayı, o gıdayı mide onları sindiremiyor öbürlerle beraber. O kalıyor. Bu defa tabi eşimiş midede önceki gıdalar bozulmuş onun şekilde. Bu ne oluyor? Onda bayalanma oluyor, çürme oluyor. Öncekini de bozuyor onları da bak. Onlara bozuyor mu? Yani midedeki sindirim işlemi tamamlanmadan önce, demek ki bir insan arkadan sonradan bir şey atarsa, sonradan gelen bir şey onunla uyum sağlayamıyor. Onlar ağda çirilmiş hep. Bir defa olmuşlar bunlar, sonradan gelen bir şey uyum sağlayamıyor. O sindirilemiyor bunlarla beraber siniremiyor. Ondan mayalanma oluyor, şürüme oluyor, bozum oluyor onda. Diğerlerini bozuyor. Nasıl bir çürük elma, bir tane elmayı çürütüyor gibi hepsini bozuyor muhtemelen. Sonra ne olur? Bir yerde yanma. Bir yerde. Ekşime, gerti olur ve beden o gıdadan da yararlanamıyor. Yani onu beden çekip alamıyor. Boşa gidiyor, isnaf bu bir şekilde. Demek ki ikinci Kur'an nedir? Acıkmadan bir şey yememek. Beyninde bir duygu var. Acıkma ve tokluğu bildiren vardır. Bir insan eğer acı yerse, yerse, bu çok faydalı. Hatta, mesela bir kimse, kendi değil de, komşunun balkonunda, kokulu bir şey pişiyor, ızgır oluyor, müptek oluyor, bir şey oluyor, böyle kokulu bir şey oluyor, bir insanın burnu, bir insanın kokuma duygusu yani burnu, kokuma duygusu. Eğer sevdiği bir şeyin kokusunu alırsa ne oluyor anda? Hem beyindeki merkez ne yapıyor? O hangi tür bir gıda ise, mesela börekse böreğe göre, efendi etsi etine göre neyse ona göre ne yapıyor? En bedenden geliyor. Çiğrik olsun, mide olsun, bele yani sağlıklar başlıyor. Onu öğütmesi için, sinirmesi için başlıyor demler. Ki şu anda yersen ne olur? Zaten beden bunu hazır, bünye bunu hazır bak. Dünya bunu hazırlıyor. Bunun altyapısı bu oluyor bakınız. Ya da bir insan eee kokulan bir şey değil. Mesela evli gidiyor kişi, kan acıkmış biraz da bir de evinde o akşam ne piştiğini biliyor. Kino'yu böyle hazırlıyor. Bunu beyinden geçiriyor. Hemen bunu beyindeki algılıyor bunu. O ki şu anda ne yiyecekse ona göre gereken enzimler, salgılar beyindeki verişiyor bunlar. Fahiyete başlıyor bunlar böylece. Rahatlıyor. Bu için hakkında muhteremler atalarımızın yaptığı her işlama uygun böylece. Ben mesela hatırlıyorum kulüken bir komşu, bir komşu eğer koku veren bir şey pişirmişse bunun kokusu komşi gitmiştir diye ona mutlaka biraz gönderirdi bak mutabakaten. Böyle. Gönderirdi böylece. Bu bir yaşa bakır galiba. Yaptı yani ben de bu şekilde. Bu İslam bu şekilde bu. Demek ki bir komşu da bile ya da hatta yolda giderken Mesela bir dönerci de, şunda bunda, köfteci de böyle koku veren bir şey. Kişi bunu görmese bile. Ama bu, bu kokuyu algıladığı anda hem bunu beyne ulaştırıyor. Beyin ne yapıyor? O kokuda neyse o gıda türü, ona gerekir enzimleri salgılama başlıyor. Ona başlıyor, benim bunu hazır vereceğim. Bu işin öyle yapmıyor atalarımız mesela. Yani mesela bahçe fırınında börek pişiriyor. Tabi muazzamisi gibi kokuyor pişme başlayınca. işte ne yapar da komşular? Atıyorum kendim bunu. Bir takı bir bez koyar. İşte bu komşuyun kokusu gitmiştir. Uygulama böylece. Bir insan sevmediği bir şeyi de zor verirse bu da ona yaramaz. Bakın demiştim böyle. Yani bir insan bir şeyi sevmiyorsa, bir insanın sevmediğini zorlarsa bu da yaramaz. Neden? İştah, iştek olmayınca beyindeki bu açlığı belirten duygu belki enzimi üretmiyor, fayda geçmiyor bunlar. Kişi bunu zorluyese bile ne oluyor? ağzu kurur. Tüplük olmaz fazla. midede de olan salgı olmaz. Bu sindirilmez. Bunun harcısı olmaz buna böyle. Demek ki tokana yememek gerekiyor. Bir de bir insan bir şey istemiyorsa yememe gerekiyor. Yalnız da bir gıda türünde kötülememek gerekiyor. Küçük görmemek gerekiyor. Yani tamam yemiyorsun yemiyorsun bu şekilde. Şimdi hastalara bakalım. Hasta iğneye gitmiş. Ne yapma gerekiyor? Bunu aleysa madederim. <gülüyor> Latif ruhu menallakum ala ta'ami ve şerabi buyuruyor peygamberimiz. Hastalarınızı yemeye, içmeye zorlamayınız Bakınız. Resulullah böyle buyuruyor. Hastalarınızı bile ye. Bile şunu iç. İştah yok. bir canı istemiyor. Bir şey getirmiş biri mesela. Hile şuraba iç. bunu İçin zorla buna. Bu da yanlış bir uygulama bizden. Peygamber buyuruyor. La ruhu, İkrar etmek, zorlamak. Zoramayınız. Fe inna ve vezkihim. Allah onlar aslında doyurur. Sular buyuruyor muhtemelen. Demek ki bir hastanın da o anda o anda Allah Teala meryem işlerini almışsa ne gerekiyor demek ki o hastanın o anda iş dokularının dinmesi gerekiyor. Bu işler işler boş olması gerekiyor. O anda bile boşalacak, başta boşalacak, kalp, renetesi çalışacak, kap çalışacak, dokular çalışacaklar dinmesi gerekiyor bu şekilde. Böyle. Demek ki çürüyor bile olsun. Bazen öyle mesela bazı hanımlar çocuğuna ağzına zorla verirler. Aşık istemem, Müslüm abi kusma kalkar çocuk. Yok bunu yiyeceksin. Bir tane biyeceksin bunu. Bunun farısı yok, zararı var. Ben Çünkü işe işte olmayınca alınan gıdayı sindirecek enzimler fadi geçmiyorlar. Sindiremiyor yani böyle. Sindirilmiyor bunlar. Bir de fazla yemek, tok, yani aç da olsa ki tabi, fazla da yememek gerekiyor. Bülvar bizlere bir ölçü veriyor Peygamberiz. Bakın Peygamberimizin ümmetine olan şefkatini muhteremler. Yani abdestten, namazdan, gusülden, hatta tuvalete girip çıkmaya bakınız böyle. Her konuda Peygamberimizi uyarıyor her konuda bana. O kısa dönemde, asadette, her günü bir açık olacak böyle şey. Fesülüsün ta'amün. Midenin üçte biri yemek olacak. Ekmek yemek, üçte biri. Fesülüsün şerabın, üçte biri de su. Fesülüsün nefesi diye terörübüsü olacak böyle Bir tam dolmayacak. Şimdi bir de şu var. bir insan eğer yemeği biraz acele yiyorsa o kimseye doyduğunun farkına varamaz. Yavaş varamaz. Hele özellikle eğer bir insan yemeği hızlı yiyorsa o kimseye doyduğunun farkına varamaz. Neden varamıyor? Çünkü bir insan doyduğu zamanlar ancak 20 dakika sonra beyne. ...doyum sinyali gidiyor bedenden. Bakın... Bir ...insan normal doydu mu mide... ...miden doydu mu normal... ...ancak 20 dakika sonra... ...beyine... ...doyum sinyali gidiyor. O zaman beyin doyduğunu anlıyor böyle şey. Özellikle... ...hızlı yenen ne yapıyor bunlar? Tabii doyunu anlamıyorlar. Artı yeme bırakıyor... ...20 dakika sonra... ...aradan yarım saat geçtiğim ne yapıyor... Of, çok kaçırmışım. Bakın teyimler. Yerken diyorlar, yerken mufakran varamadım bakın teyimler. Bakınız. Yerken işte fak edemedim, fakrana varabildim. Ah of, çok kaçırmışım. Ha bakın size sıkıntı madan sıyordu. Kuladır, şunlardır, bunlardır. Aksır öksürme gerilme verilme. Demek ki ne gerekiyor? Peygamberin tavsiyesi 3'te 1'i yemek. Üçte bir su, üçte bir boş kalacak. Sorması, çalışmasının rahat çalışması işi. Bir çamaşır makinesi bile su tutup sonra doldurur mu çamaşırlarını biraz zorlanır muhtemelen. Öyle. O biraz zorlanır böylece. Arabaya da yükünü fazla verdin mi yükünü fazla verdin mi her rampaya geldin mi ne ağırma yapar o da zorlanır muhtemelen. Her şey demek ki kararınlanmış diye böylece. Beyinde duyumu algılayan merkez var, açyı algılayan merkez vardır. Eğer bir insanda Allah korusun beince özürlük varsa, ya buna mı varsa bunların beyni çalışmadığı için bunlara doydu bilmezler, bunu acıktı bilmezler bunlar. Birinsa bramış mesela, o da beince özürlü. Kesin de bu kimse acıltım demez, bilmez acıktığını. Çünkü beyindeki merkez çalışmıyor. Bilmem muhtemelen. Bir kimse böyle bir insana, mesela bu ne kişiye, bakıyor, içemek istemiyor. Ama götürürse yiyor. Ne kadar yer, hepsini bitirir böyle. Düşünün doyduğuna bilemiyor bakınız. Yani açlığını da bilemez, bu doyduğuna bilemez bu muhtemelen. Allah'ın koruduğu, bakın bir denge şu bedende, bedende şu bedende, neler var? Vereceğim? Bunun için demek ki, Allah korusun, kimin yakınında böyle bir bunayan yaşlı varsa, belirüsü varsa, demek ki bunları normal beslemek gerekiyor. Efendim, çok işçalı işte, çok işçalı. İşçalı değil. Ama doyduğunu bilemiyor. Doyduğunu bilemez. Tabi midekinin içiyor, zamanındakinin içi mi de? bilmiyor kendisini bir de peygamberimizin yerine fazla karışık da yememek yani bu insana faydalı değil bundan zararı var yani sofrada fazla türlü olmaması gerekiyor yani peygamberimiz genelde a.s.m. tek tür yerdi peygamberimizde böyle tek tür yerdi böylece bu nedir en sağlıklı bu aslında. En sağlıklı böylece. Ona göre tüflük beze enzimlerini yapıyor. Mide, bağırsak, e, safra kesisinden, pankreas bezinden salgı ediliyor buna böylece. Onun adına çok kolay olur, sindirim çok kolay oluyor böylece. Yani karışık. Hele özellikle bu karışık ya da birinin zıt olursa bunlar. Birinin daha sindirimi başka, onun başka. Çünkü her birinin için Başka bir enzim beden salgılıyor. Her birisinin başka enzim salgılıyor beden bence. Hatta bakın mesela süt. İnek sütüyle koristik karıştırılmış. İnek sütünün sinirimi başka, koristik başka böyle. Bu karışık oldu mu, sinirimin daha zor olduğunu bence. Hatta şu da var böyle, tek inenin sütü bir de ineklerin karışım sütü böyle bu da farklı sindirimde Bu için eşler mesela evlerde genelde inek belirli mesela komşu inek vardı çok kişi olurdu, inek belirlidir e, inekte bir de o tohtar sayılarıncağız tabi valgıt da alırsa demek ki tek ineğin sütü tek ineğin tereyağı yoğurdu bunun sindirimi daha kolay yani inek sütü bile karıştırılsın Bundan çıkaran bir yağ da olsun, yoğurt olsun bunlar da. Bundan sistem biraz daha farklı oluyor böylece. Bir insan normal yediği zaman az dediğim gibi arabanın bohşu çalışması benziyor. Aramanın bohşu çalışıyor böyle. Gayet rahat hiç al, çalışıyor böyle. Normal yemede. E, bir insan fazla kaçıran ne oluyor? Fazla kaçırınca önce bendeki salgıların çoğulması gerekiyor şimdi. gıda daha fazla olunca. Yani türkü başta bir tane salın çoğulması gerekiyor. Bu salgılar bunda enzim deniyor bunlara. Bu enzimler de her birinde kimyası özelliği olan maddeler bunlarda. Beden bunları zor ama. Kolay değil bunlar. Kişi fazla ince, ve çeşitli olunca ne geliyor? Ya çeşitli olunca, iş zaman karışıyor. Yani beden hiç karışıyor. Hüsakran değiliz. Hiç karışıyor beden daha ama. Etkisi gereken enzim başka. Onun için başka, bunun için başka, başka başka. Bir de fazla inmişlik ne oluyor? Bu enzimden salgılan çok olması gerekiyor beden bundan zorunluğu işlemiyor beden bunları peki ne oluyor tabi sindirilemiyor bu arada kalp yoruluyor kalp ne yapıyor o anda mideye doğru kampalıyor böyle kalp mideye doğru gidiyor ona yardımcı olarak mide de bu yoruluyor bütün dokular bunda kalp bunda yoruluyor yani yaşlanmayı daha çabuklaştırıyor Sonra her yenen gıda ne oluyor Fazla gıda alınan zamanlar bu fazla alınan gıda sinirlirse bile üç ayır oluyor böyle. Bunun bir bölümü dış atılması gerekiyor, tahliye gerekiyor. Kim yapıyor bunu? Yine kalp maddelerimler, benim sinir merkezi bu yönetiyor Buna bakınız, atılmasından. Bunun kalan kısmına bedenin şekiliyor ama beden ne yapıyor? Bedendeki dokular gerekini alıyorlar. Onlar diyecek, aldım onu oluyor, kalanı fazlalık bedene kalışın şimdi. Neye benziyor bu? Bir markete tırlan mal geldi. Rafda boş olan bir kısmı, Raflar doldu. Ne olacak kalanı? Topaya. Şimdi böyle oluyor mu bakınız. Demek ki bir kimse fazla yedi mi gıda yedi mi? Bu sindirirse bile bir kısmı bir posu olacak mecburuyor dışarı atılacak. Bu kendine çıkmıyor ama. Ne işlem oluyor anda? Ne işlem oluyor anda dışarı çıkarılması için? Ne işlem oluyor anda beden? için? Ne yolları var? Edilen şekilde dokuları alır, aldılar. Doğru dokular. Bunun bedenden depolanması geliyor bu sefer. Ne de depolanma? ya işte bedende. Ya. Bazen depoda doluyor bedende. Depo doluyor bazen. Bu defa kana karışıyor bunlar. Fazlalıkla kana karışıyorlar. Kan ne yapıyor? Kan yoğunlaşıyor. yoğunlaşınca Kanın dolaşımı zorlaşıyor. Bu defa kan hücreleri besleyemiyor. Doktorya besleyemiyor. Kan götüremiyor onlara. Götüremiyor onlara. Bu için aşırı şişmanlar aşırı şişmanlar Bunlar da çok abucu olur bunlar. Aşırı şişmanlar. Doymaz bunlar da böyle şey. Neden? Çünkü bunların artık depoları dolmuş. bedenleri tam yağ tutmuş bunların. damara yoğunlaşmış. O damardaki kanlar dokulara gıday götüremiyor. Gıda aç. Bedendeki, bedendeki doku aç. Ne yapıyor bunlar? Açız diye. Belize siyar gönderiyor bunlar. Açız bize bir şey gönder diyor bunun için kim masaya böyle aşırı şişman varsa bunlar çok abucu doymazlar bunlar böyle ama ömürleri de kısalır ömürleri de kısa olur iki açıdan biri rızkını çabuk bitiriyor rızkını, rızkını rızkı asılmış bitiriyor diğeri de o konuda çabuk yıpranıyorlar bunlardan böyle demek ki aşırı tokluk dilimize haram bak ne kadar bunlar Allah bürcül aleyhüm Kuzan'ın yeni işin israf etmeyin. Allah sen sevmez. İsraf edin. demek ki aşırı tokluk, fazla yemek dinimiz israftır, haramdır. Beden kendimize zararlı olduğu için Şimdi bazı insanların bünyeleri biliyorsunuz çok yer ama yatılmaz bedenleri zayıftır bunlar. Peki iyi mi bunlar? Bu da iyi mi muhtemelen bak. Bu da değil, Neden? Evet, onun bünyesi sindiriyor. Sindiriyor. Beden depolayamıyor bak. Onlar beden depolayamıyor. Ama gıda fazla. Peki ne oluyor bu gıda? İşte bu gıda Ateci hastalıklı olur. Nezle, grip, öksürük, balgam, e, hatta sivil çıbanca, sivil çıban gibi olur. Olur, bu da gerekiyor bunlara böyle. Yani zayıf insanlar, evet, beden depolamıyor gıdalarını, kilo almıyorlar, yağ tutmuyor. Bunlar işte daha zor ama böyle. Mutlaka bedene giren fazla gıdanın atılması şart. Şartmadan. Ve atıyor bunu işte böylece. Siviri çıkar, durmadan orada burada da, çıkar, nezle salgı böyle, burnu akar, aksır, öksür, balgamlar, şunlara bunu istal, müsa böyle, atacak bunlara böylece. Demek ki, nereden bakarsak bakalım, fazla yemek insana zarar. Neden? Allah haram kıldığı için. Bir de bakalım inşallah, Yemekten sonra meyve yemek iyi mi acaba? Bazı halk arasında böyle bir yanlış bir algılama var. İşte sinirimi kovalaştırır diye. Doğru mu acaba? Kuru-i bakalım önce. Vakıya ayet 20-21'de. Vela buyuruyor. Er rahim Ve fâkiyeti mimmâ yete hayyerûn Cennetteki müminlere eminlere. Tabi sırf bu bölümü aldım acil kerimeden. Ehli cennet cennetten yerleşince Mevlam onlara ne verecek? Hizmetçiler. Ki konu böyle buyuruyor. Vildan-ı muhalledun. Vildan çocuklar. Hangi çocuklar? İslam olmayanların çocukları. Anabası Müslüman değil. Ama çocuk tabi henüz ergin çanı ermediği için o her ne kadar dünya hükmünde anılmasının tabisi de ama Allah katında değil bu şekilde. Ama İslam Müslüman da olmadı. İbatya kendisinin de. Ne olacak bunlar? Bunların cehaneye girecekler, girecekler. Küçük yaşlarında gayrimüsün çocukları mela bölüyor muhalledun muhalledin ebedi çocuk ama bakınız. Aradan milyar yıl geçsin hep aynı yaşa çürgün ne yapacaklar bunlar? Cennet ki, Müslümanlar bunlar orada yardımcı olacaklar böyle. yani suyunu getirme yemene getirme, hevesini getirme hep de bunlar peki acaba onlara bu eziyet mi orada? yok hayır, hayır o cennetin atmosferinde manevi havada e, cennet yorumuyor ki bunlar, yer yok kilo sıfır kiloda Boşlukta boşta kendisi içi dışı nur, huzurlu. Hele Allah dostlarına mesela gerçek müminlere, evliyalara, peygamberlere bunlara yardım ediyorlar böyle. Onların sebeben bulunuyor bunlar bunlar yolun. Böyle bir yürüyor bir dolarda cennette meyve var. Ve fuhakiyetin meyveler Mimma yete hayyerun. Nasıl meyve istiyorsa muhayyer. Nedir muhayyer? Onun seçeneğine bağlı bakınız. İnsan seçeneğine bağlı. Nasıl meyve istiyorsa meyvenin türü, şekli, büyüklüğü her şeyi böyle. Nasıl meyve hayalinden geçiyor, aklından geçiyor, nasıl meyve istiyorsa o meyve geliyor böyle. İstediği tür tam olgun ama. Tam olgun. <gülüyor> Mesela dünyada bir meyve ağaç tam oldu mu hemen koparması gerekir. Yoksa bozur. Ham koparsan, zor olsa o da pek iş yaramaz. Cennette böyle değil. Tam olgun önüne gelecek. Velahmet tayrimimma yeştehun bir de kuş etleri. Cennette cennette Böyle sığır dana çok orijinette. Bakınız, böyle yapıyorlar. Ve lahmi taşırın kuş et derijen de var böyle. Hangi tür kuş acaba mimma yeşte Nasıl kuş etini istihdiosa istiyorsa o tür kuşun eti. Peki kim bir şey kuşlar orada? Hayır kuş kesilmiyor. Kuş kesilmiyor. Yani tahmin kesmek orada. Yok orada mezbaha. Ne kadar kesici? Nasıl oluyor? Allah-u Teala Mevlam kudetiyle Allah eti et olarak yaratıyor. Ama kuş eti. Aynı kuşun şeklinde kafası yok. Tüyleri yok. Kemikleri yok. İskeleti yok. Böyle kuş eti. Nasıl istiyor? Mevlam biliyor. Mimma yeştehun. Haşlamamı istiyor. Izgıramı istiyor. Kırındamı istiyor. Hangi tür kuş eti nasıl istiyorsa istediği şekilde İstediği tip de hazır, sıcak öne gelecek. Kemi yok, bir şey yok, diye bir şey böylece. Ama hayvan kesin yok orada. Öne geliyor böylece. Şimdi burada Mevlam bize şöyle buyuruyor. Önce meyve sonra et bakıyor <gülüyor> böylece. Demek ki ayet-i göre önce aç krem yemesi yenmesi gerekiyor. yemen soyulması gerekiyor. Bunu tersi zararlı, zararlı falan. Yani yemekten sonra meyve yemez zararlı. Neden? Bir insan yemense meyve yerse o meyvede sindirilmiyor. O meyveni oluyor yenen gıda içerisinde mayalanma oluyor alkolüşi alkolüni alkol oluyor alkol yok. Beden bu da zararlı oluyor böyle. Diye gıda bozuyor. Demek ki kuran Kerim'e göre ne gerekiyor? Önce aç keremeye ve yenmesi gerekiyor su yemek yemesi gerekiyor. Bir de inşallah birkaç kına bakalım inşallah burada. Yemekken birkaç tane kural inşallah böyle. Şimdi Burası Aleyhisselam Hazretleri Elvulu kablettağım ve badehü yenfil fakirre Bir kimse yemeğe başlamadan önce elini yıkarsa burada hadisde el vudu geliyor abdest alırsa buraya geliyor yine bir insanı yemediyle elini yıkarsa o kimse Allah'ın izniyle yokluk sıkıntı görünmez gıdası bollaşır rızk yazılmıştır elle kolay gelir elle zahmetsiz gelir nasıl oluyor bu işler Mesela bir meyve kurdu. Eve kurdu. Rızık yazılmış onun da. Nasıl rız meyve rızkını ne içerisinde Sırtı yatar, yaptığı yerden meyve içine yeriyor ber. Diğer mesela kurtları canavarlar, tilki şunlara bunlar rızık yazılı. Ona biraz zahmet olan ben. Oraya koy, buraya koy, onlara kay, bunla kay sıkıntı mı insanlarda bunun gibi iş insanı buna göre de bölüşe. Demek ki bir insan bakınız Yeme başlamadan önce elini yıkarsa sen yıkarsa bu ne yapıyor? Kişiyi ve yokluktan kurtarıyor. Sonra ne gerekiyor bu rivayetleri sen <gülüyor> millahe <gülüyor> vekül bi yemilik vekül mimma yelik. Bu hazirefte, barıda, müslimde, Tirmizi'de, bu Davud'ta var. Nesai'de var. Peygamber Ebu Aleyhisselam Hazretleri Ömer vardı. Peygamber'e çürük. Peygamber yanında. Yani Peygamber'in öbeği e oldu daha doğrusu muhtemelen de. Hazreti Ebu Selemi'nin oldu. Ölünce Peygamber'in ümmet Selemi'yi aldı. Bu çürük zamanlar Peygamber yanında kalıyordu. Bu çürük adı Ömer'di. Yemek yerken bir sol almış çürük daha ufak çürük orada oradan bunu alıyor, yeme alıyor. Peygamber şeref bakınız. Ya yavrucuğum, semillâhe, önce besmeyi çek, başımdan önce. Vekül min yeme'lik, sahiline ye. min mayelik, önünden ye, buyuruyor. Bu şeref diyor ki, sonradan, benim hayatım boyu diyor, bunu uykudalım hemen, buyuruyor böyle. Değil mi? Yemeğe başlar, yemeğe gerek önce, besmele Şerif. Allah adına yemek. yemek. Sonra sale yemek. Yani bir de inşallah şu yukarımıza, torunlarımıza bu terbiye verelim inşallah. Önce mutlaka sofra oturunca el yıkanacak. Kim olsun olsun. Ondan sonra önce besmeyle başıma gerekiyor. Saleme gerekiyor. Sola ne yapacak? Sola'nın görevi çirkin işler. Mesela burun temizleme, işte tuvaleteki temizlikler, bundan soyun göre bunlar. Bu da sahil, yiyecek bunu. Bir de önünden yemek, bu sünnettir. Bir ne insan oturuyor sofraya, tabii büyük olsun, küçük olsun, unuttu besmeyi, çekmeyi. Bir de başladı. Ne yapacak? Eğlenme bunu da bize bildirmiş Aleyhisselam Hazretleri, Allah razı olsun. Bunu söyleyen buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Evveli ve be aakhirhu. Mustağım gülüyor. Sonra ne yapmak gerekiyor? Yusuf gülür lokmete, lokmaları küçük olma gerekiyor. Büyük alma amaama gerekiyor. Amama gerekiyor. Bir insan lokmanın büyük olursa ne olur? Türlü bezindeki salgılar yetmiyor buna. bir onda kişi hava yutar, hava fazla yatar. Lokmayı küçük alma gerekiyor. Hücre vüdü bulgan. Bir de bunlara çok sinime gerekiyor, çok sineme gerekiyor. Bazı besin maddeleri ki nişastallar, kabuklular buna dahilir bunlar böylece Bunların sinir ağzla başlar. Eğer bir insan lokmayı ağzına büyük lokma atar, bu ne keş güzel sinemesi ne olur? Ağzdaki gereken sindirim işlemi yapılmadan mideye gider. Mideyi zorlar, bağırsağı zorlar ve karaciğer zorluyor bana. Demek ki mutlaka ağza lokmayı küçük alma gerekiyor. Bunu çok şirme gerekiyor. Haddileri biliyor tabipler. En aşağı 15, 30'a kadar şirme gerekiyor bunu Bir anlatmıştı. Bu sizden mide arası varmış direkt de. Biraz da yemekten sonra her zaman midesi ağrınmış bunun. ilaç alıyor. Onu böyle bir anlamıyorlar. İstanbul'da bir profesöre gidiyor. Tam iş bunun. Muayene ediyor, bakıyor. Diyor ki buna senin miden diyor benim midem daha sağlam. Senin de çok sağlam. Senin miden ağrı olmaz diyor. Efendim ağrıyor ama. Ağrıyor ama diyor sen de yemek yemesi bilmiyorsun diyor buna nasibimi efendim diyor buna soruyor aldığın lokmayı ağzında kaç defa çiğnirsin saydın mı bunu ya saymadım işte bunu say doktorum demek ki çok çiğneme gerekiyor lokmayı bir de küçük alma gerekiyor ki ağızdaki enzimler türbets olan enzimler buna kimyasal işlenen maddeler bunlara böylece bu lokmaya neyse türü ona göre bir salgı geliyor bak Allah evimlara böylece Ağzı bu ne oluyor? İlk sinirime ağızda başlıyor. Hem bu yumuşuyor, kayganlaşıyor. Kayganlaşıyor. Gıdaktan kolay geçiyor bu ilk Kolay geçiyor. Şey mideye yük gitmiyor bu sefer. Böyle yükselir şişirir be. Fi Bir de yemek yerken su da fazla içilmemek gerekiyor bakın şimdi. Evet, su gerek. Ama yemek yerken su da fazla içmemek gerekiyor bakınız. Böyle buyuruyor İslam tabi, İslam'da böyle. Neden muhteremler? Şimdi... Biliyorsunuz bir şeyin... Soğandırılması gereken bir madde. Öyle yoğurt, harin yapacağız. Şey, bir şey yapacağız. Demek ki... Bir maddenin soğandırılması gerekiyor ama... Ona gereken kadar sürmesi gerekiyor. Eğer buna gereğinde su verirsen ne olur... O özelliği gider. Mesela bir bardak limon yapacağız. İçine normal şeker attık. karıştırıcam bunu. Limon sıktık, normal oluyor böyle şey. Biz büyük bir tasa ani müteşekkiri koyarsak ne olur? Yani su burada fazla sen olur. Şekerin özelliği giden muhtelemde. Bir insan yemek yerken su almak gerekiyor biraz. Bunun farisi var. Ama eğer su fazla alırsan ne oluyor? Tükürtü bedeki enzimlerin zayıflatıyor. Meydedeki enzimleri zayıflatıyor. Yani sulandırma fazla oluyor burada. Zayıflıyor. Sindirim tam olmuyor yine burada. Olmuyor burada. Demek ki yemek sırasında su almak gerekiyor. Fazla su içmemek de burada. Bu da önemli bir şey mesele burada böyle. Bir de inşallah bakalım su ayakta içilir mi? Ayakta. Hadis-i Şerif <gülüyor> Müşrim'de Neha anişiribi kaimen Peygamberimiz Hazretleri ayakta su içmeyi yasakladı buyuruyor. Ayakta su içmesi bedene zarar. Demek ki ne gerekiyor? Hayatayken oturma oturmak gerekiyor burada. Bir de içiğimiz suyu en aşağı Üç şey bölmemiz gerekiyor. Mesela bir mansu içeceksek, şişe ise, başka bir şeyse ne gerekiyor buna? Hüşeme gerekiyor. Besmele içme gerekiyor. Eğer bardak gibi açıksa üzeri buna suluk vermeme gerekiyor, yoksa gereken gerekirken işte böyle şey. Bu da mekruh oluyor. Yani bir insan hatta bir insan yemek çok üfleşe Bazı kadınlar çöre yemek verirken mesela mama verirken ne yapıyor? Bakıyor sıcak. Üflüp veriyorlar. Bu çok zararlıdır hem de. Peygamber yasakladı. Üflemeyin. Peygamberi. Sıcak yemeyin ve üflemeyin. Rahat nefes soğuk vermeyin buradan bari. Neden? Gelen soğuk nedir? Gaz bolsasa karbon dostu gazı zehir gelişen veliye. Neye geliyordu? Bir hadis ı şerif buyuruyor Hazreti Peygamber'in İneş-i Şerif-i Kaimen Bahri Müslüm şerifte Peygamberimizin ayakta su içtiği görülmüş ama bu neymiş? Zemzem suyuymuş yalnız ben size. Demek ki zemzem suyu ayakta içilebiliyor. İçilebiliyor. Yalnız Türkiye'mizde bir uygulama var. Harçtan gelenler, ömründen gelenler zemzemine getirince ne yapıyor gelen ziyarçlar? alıyor bize zeymze ayağa kalkıyor, güre dönüyor. Mesela bir insan meker bunu yapsın ama ki bilele bunu. Durayım bu, bu adam der <gülüyor> Zemzi bu ayakta işilebilir. Yani insan ayakta ayakta işleyebilir. Ama oturmuşsa öde kalkmak gibi bir şey burada böyle bir şey. Hilal taraf Fatih.